Tevbe Suresi Devam Necm 705 Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar ve ellerini sıkı tutarlar, cimrilik ederler. Allah'ı terk ederler de Allah da onları terk verir. Gerçekten de münafıklar hak yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. Allah, münafık erkek ve münafık kadınlara ve kafirlere, kendinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere, inanmayanlara, içinde temelli kalanlar olarak cehennem ateşini vaat etmiştir. O, onlara yeter. Ve Allah, onları dışlayıp rahmetinden mahrum bırakmıştır. Ve onlara kalıcı bir azap vardır. Siz de tıpkı kendinizden önceki sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı ve de paylarına düşen kadar yararlanan kimseler gibisiniz. İşte siz de sizden öncekiler paylarına düşen kadarıyla nasıl yararlanmak istedilerse, siz de onlar gibi payınıza düşen kadarıyla yararlanmak istediniz. Siz de dalanlar gibi daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette amelleri boşa gitti. Ve işte bunlar kayba zarara uğrayıp acı çeken kimselerin ta kendileridir. Onlara kendilerinden önceki kişilerin Nuh'un toplumunun, Adın, Semudun, İbrahim'in toplumunun, Medyen ashabının ve alt üst olmuş kentlerin haberi gelmedi mi? Onlara elçileri açık delillerle gelmişlerdi. Ve sonra Allah onlara haksızlık eden biri değildi. Velakin onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ediyorlardı. Necm 706 İnanan erkekler ve inanan kadınlar, bunların bazısı bazılarının koruyucu, yol gösterici yakınlarıdırlar. Bunlar herkesce kabul gören iyi şeyleri emrederler, tüm kötü şeylerden vazgeçirirler, salatı ikame ederler, yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturur, ayakta tutarlar, zekatı vergiyi verirler. Allah'a ve O'nun elçisine itaat ederler. İşte bunlar, Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. İyi yasa koyan, Bozulmayı iyi engelleyen sağlam yapandır Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde sürekli kalanlar olarak Altlarından ırmaklar akan cennetler Ve an cennetlerinde hoş meskenler vaat etti Allah'ın rızasıysa daha büyüktür İşte bu çok büyük kurtuluşun ta kendisidir Necm 707 Ey peygamber, inkarcılar ve münafıklarla çaba göster ve onlara karşı sert ol. Onların barınma yerleri de cehennemdir ve o ne kötü bir oluş yeridir. Onlar söylemediklerine Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar küfrü Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme sözünü kesinlikle söylediler. İslamlaşmalarından sonra da kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri oldular. Ve ulaşamadıkları, sahip olamadıkları şeyleri çok istediler. Onlar sadece Allah'ın ve elçisinin müminleri Allah'ın armağanlarından zenginleştirmiş olmasından kinlendiler. Artık eğer hatalarından dönerlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer geri dururlarsa da Allah, onları dünyada ve ahirette çok acıklı bir azah bile azaplandıracaktır. Yeryüzünde onlar için bir koruyucu, yol gösterici yakın ve iyi bir yardımcı da yoktur. Ve onlardan bazıları, eğer Allah armağanlarından bize verirse kesinlikle bağışta bulunacağız ve kesinlikle iyilerden olacağız diye Allah'a söz veren kimselerdir. Sonra ne zaman ki Allah onlara armağanlarından verir, onda cimrilik ederler ve yüz çevirerek geri dururlar. Sonunda Allah'a vaat ettikleri şeylerde sözlerini tutmadıkları ve yalan söyledikleri için, o da kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerinde sürüp gidecek bir münafıklık yerleştirerek onları cezalandırdı. Şüphesiz onlar, müminlerden, sadakalardan kendi gönülleriyle bağışta bulunanlara ve güçlerinin yettiğinden fazlasını bulamayanlara dil uzatan, sonra da onlarla alay eden kimseler, Allah'ın onların sırlarını ve fısıltılarını bilip durduğunu ve şüphesiz Allah'ın bütün bilinmeyenlerin çok iyi bilicisi olduğunu bilmediler mi? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Ve onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de yine Allah onları bağışlamayacaktır. Bu onların Allah'ı ve Resulünü kabul etmemeleri nedeniyledir. Allah hak yoldan çıkmışlar toplumuna kılavuzluk etmez. Necm 708 O geri bırakılanlar, savaşa katılmayanlar, Allah'ın elçisine karşıt olarak oturmalarıyla ferahladılar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda çaba harcamaktan hoşlanmadılar. Bir de bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke iyice kavrayıp anlayabilselerdi. Artık kazandıkları günahın cezası olarak çok az gülsünler, çok çok ağlasınlar. Necim 709 Eğer Allah seni onlardan bir taifenin yanına döndürür de, onlar çıkmak için senden izin isterlerse, de ki artık siz hiçbir zaman benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve hiçbir zaman benimle birlikte düşmanla savaşmayacaksınız. Şüphesiz siz ilkinde oturup kalmaktan hoşlanıyordunuz. Artık geride kalanlarla beraber oturup kalın. Ve onlardan ölen biri için destek olma. Onun kabrinin üzerine dikilme. Şüphesiz onlar kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, onun elçisinin gerçek elçi olduğunu bilerek reddedenlerdir. Ve onlar hak yoldan çıkmış olarak ölmüşlerdir. Onların malları ve evlatları da seni imlendirmesin. Allah ancak onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve onlar kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biriyken canlarının güçlükle çıkmasını istiyor. Necm 710 Ve Allah'a iman edin ve elçisiyle birlikte çaba harcayın diye bir sure indirildiği zaman, Onlardan güç, mal, mülk, evlat sahibi olanlar senden izin istediler. Ve bırak bizi oturanlarla beraber olalım dediler. Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri de damgalandı, mühürlendi. Artık onlar iyice kavrayıp anlamazlar. Fakat elçi ve onunla beraber olan inanmış kimseler mallarıyla, canlarıyla çaba harcadılar. Ve işte onlar, bütün hayırlar kendilerinin olanlardır. Ve işte onlar, durumu bozulmayan, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Allah, onlar için içinde sürekli kalanlar olarak altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu, o çok büyük kurtuluştur. Necm 711 Bedevi Araplardan Özür beyan edenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Bunlardan kafilere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek rededen biri olan kimselere yakında çok acıklı bir azap dokunacaktır. Allah ve elçisi için samimi oldukları takdirde, zayıflara, hastalara ve de harcamada bulunacak bir şey bulamayan kimselere, bir de kendilerini bindiresin diye sana geldiklerinde sizi üzerine bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman, Allah yolunda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzülüp gözlerinden yaş döke döke geri dönüp giden kimselere bir günah yoktur. İyilik, güzellik üretenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yol, ancak zengin oldukları halde senden izin isteyen o kimselerin aleyhinedir. Bunlar geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da onların kalpleri üzerine damga, mühür bastı. Bundan dolayı onlar bilmezler. Kendilerine döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize sizin haberlerinizden önemli haberler verdi. Bundan sonra da Allah ve elçisi işinizi görecektir. Daha sonra da görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da O size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Kendilerine döndüğünüz zaman onlardan mesafelenmeniz için size Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan hemen mesafelenin. Şüphesiz onlar kirlidir, pislenmiştir. Kazandıklarının cezası olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Artık eğer siz onlardan razı olursanız da bilin ki Allah şüphesiz hak yoldan çıkmış o kimseler toplumundan razı olmaz. Bedevi Araplar, Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmama ve münafıklık bakımından daha çetin, Allah'ın elçisine indirdiklerinin sınırlarını bilmemeye, öğrenmemeye daha yatkındırlar. Allah da en iyi bilen, en iyi ilke koyandır. Bedevi Araplardan kimi de var ki, kamu yararına harcadığını zorla ödenmiş borç sayar ve size belalar gelmesini bekler o çirkin bela kendi üzerlerine ve Allah en iyi işitendir en iyi bilendir yine bedevi Arap'lardan kimi de vardır ki onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında yakınlıklar ve elçinin destekleri sayar gözünüzü açın şüphesiz bu onlar için bir yakınlıktır Allah onları yakında rahmetine girdirecektir. Şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Necm 712 Muhacir ve ensardan ilk önce öne geçenler ve iyileştirme, güzelleştirmeyle onları izleyen kimseler, Allah onlardan razı oldu. Onlar da ondan razı oldular. Ve Allah onlara içlerinde temelli kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Ve yanınızda Bedevi Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara. Sonra da çok büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Diğerleri de günahlarını itiraf ettiler. Salih bir amelle diğer kötüyü karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Onların mallarından sadaka al ki, sadakayla kendilerini temizlersin ve arındırırsın. Bir de onlara destek ol. Şüphesiz senin desteğin onlar için bir huzurdur. Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onlar Allah'ın kullarından tövbeyi kabul ettiğini, sadakaları aldığını ve Allah'ın tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin, çok merhamet edenin ta kendisi olduğunu bilmediler mi? Ve de ki, elinizden geleni yapın. Artık Allah, elçisi ve müminler işlerinizi görecektir. Ve siz, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra O işlemiş olduklarınızı size haber verecektir. Ve diğerleri Allah'ın emrine bırakılmış olanlardır. O ya kendilerini azaplandırır ya da tövbelerini kabul eder. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 713 Ve zarar vermek, küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmek, Müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve elçisine karşı savaş açmış, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olanlara gözcülük etmek için mescit yapan şu kimseler, biz en güzelden başka bir şey istemedik diye yemin de ederler. Allah da tanıklık eder ki, şüphesiz bunlar kesinlikle yalancıdırlar. Sen, o mescidin içinde sonsuza dek dikilme görev yapma. İlk gününde Allah'ın koruması altına girme üzerine kurulan mescid, elbet içinde görev yapmana daha layıktır. Onun içinde arınmayı seven er kişiler vardır. Allah da arınan kimseleri sever. Peki? temelini Allah'ın koruması altına girme ve hoşnutluk üzerine kurmuş olan kimse mi hayırlıdır yoksa temelini yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennemin ateşine yuvarlanan mı? Ve Allah, şirk koşarak, küfrederek yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuz olmaz. Onların kalpleri parça parça olmadıkça o kurdukları temelleri kalplerinde bir kuşku olarak kalıp kaybolmayacaktır. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 714 Şüphesiz Allah, tövbe eden, kulluk eden, övgüde bulunan, seyahat eden, Allah'ı birleyen boyun eğip teslimiyet gösteren, herkesce kabul gören, iyi şeyleri emreden, Kötü olan her şeyden vazgeçilen, Allah'ın hududunu koruyan inananlardan canlarını ve mallarını şüphesiz cenneti onlara verme karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, sonra öldürülürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat, İncil ve Kur'an'daki gerçek bir vadidir ve sözünü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişle sebinin Ve işte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir. Ve müminlere müjde ver. Necm 715 Kendilerine cehennem ashabı oldukları iyice belli olduktan sonra, peygambere ve iman etmiş kişilere akraba bile olsalar, Ortak koşanlar için bağışlanma dilemek yoktur. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi de yalnızca ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Sonra onun Allah için bir düşman olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok içli, çok halim birisiydi. Allah, bir topluma doğru yolu gösterdikten sonra kendisinin koruması altına girdirecek şeyleri kendilerine ortaya koymadıkça onları saptırmaz. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Hiç şüphesiz Allah göklerin ve yeryüzünün mülkü yalnızca kendisinin olandır. O diriltir ve öldürür. Sizin için onun aslarından bir yol gösterici, koruyucu yakın ve bir yardımcı yoktur. Necm 716 Andolsun ki Allah, peygambere ve en zor saatinde ona uyan muhacirlere ve ensara kendilerinden bir kısmının kalpleri az kalsın kayacak gibi olmuşken tövbe nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz o onlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Geri bırakılanlardan o üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Öyle ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı. Benlikleri de kendilerini sıkıntıya sokmuştu. Allah'tan kurtuluşsun ancak Allah'a sığınmakta olduğuna da iyice inanmışlardı. Sonra Allah onlara dönmeleri için tövbe nasip etti de tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verenin, çok merhametli olanın ta kendisidir. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin ve doğru kimselerle birlikte olun. Necm 717 Medine halkı ve Bedevi Araplardan civardakiler için Allah'ın elçisinden geri kalmaları ve onun canından evvel kendi canlarını düşünmeleri olacak şey değildir. İşte bu, Allah yolunda isabet eden her susuzluk, her yorgunluk ve açlık, kafirleri Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenleri öpkelendirecek olması, ayak bastıkları her yer ve düşmana karşı elde ettikleri her başarı karşılığında kendilerine kesinlikle salih bir amel yazılmış olması, Allah yolunda yaptıkları küçük ve büyük her harcama ve geçtikleri her vadi karşılığında kesinlikle, kendileri için, yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini ödüllendirmesi yazılmış olması sebebiyledir. Şüphesiz Allah, iyilik, güzellik üretenlerin ödülünü kaybetmez. Müm'inlerin önlem almaları için hepsinin birden topyekun ayrılmaları, seferber olmaları da olmazdı. Öyleyse dinde derin bilgi elde etmeleri, Toplumları kendilerine döndükleri zaman onları uyarmaları için onların her kesiminden bir grubun ayrılmaması gerekmez miydi? Necm 718 Ey iman etmiş kimseler! İnkarcılardan tehlike oluşturan kişilerle savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Ve şüphesiz Allah'ın kendi koruması altına girmiş kimselerle birlikte olduğunu biriniz. Necm 719 Ve bir sure indirildiği zaman içlerinden bir kimse o indirilmiş sure hanginizi iman açısından güçlendirdi der. Fakat iman etmiş kimselere gelince o inen sure onları iman açısından ziyadeleştirmiştir, güçlendirmiştir ve onlar sürekli olarak müjdelenip duruyorlar. Kalplerinde bir hastalık olanlara Zihniyeti bozuk kimselere gelince de, onların da pisliklerinin içine pislik ilave etmiştir. Ve onlar, kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden birileri olarak ölmüşlerdir. Onlar, her yıl bir veya iki kere şüphesiz kendilerinin acı olaylarla denendiklerini görmüyorlar mı? Sonra da tövbe etmiyor ve öğüt almıyorlar. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar. Sizi bir kimse görüyor mu? Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar, iyice anlayıp kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Necm 720 Andolsun içinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen size düşkün, sadece inananlara çok şefkatli, kolaylık sağlayan, çok merhametli bir elçi gelmiştir. Necim 721 Buna rağmen eğer uzaklaşırlarsa hemen de ki bana Allah yeter. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Ben sadece ona işin sonucunu havale ettim. O ...çok büyük tahtın Rabbidir...